zamir bir ismin yerini tutan kelimeye zamir diyoruz tecvid ilmindeki zamir müfret, müzekker ve de gayip olarak gelen zamirdir kelimenin Arapça karşılığı ise parantez içinde kırmızı olarak yazmışız görüyorsunuz hu zamiridir arkadaşlar bu hu zamirinin Arapçadaki karşılığı müfret yani tek bir varlığı gösteriyor müzekker yani erkek olarak ifade ediliyor ki Arapçada kelimeler bir müzekker bir müennes diye iki kısma ayrılır. Müzekker, erkek, müennes dişi olarak kabul edilir. Buradaki huz zamiri müzekker olarak yani erkek olarak kabul edilir ve de gayip olarak ki bu gayip kelimesi zaten Türkçemizde de var. Yanımızda olmayan üçüncü şahsı kastederken gayip deriz bu. Gaip kelimesi de aynı zamanda müzekker tabi. Çünkü bunun müennesini biz gayip ediyoruz. Öyleyse zamir derken, ismin yerini tutan, tek bir varlığı anlatan, erkek olan ve de e, yanımızda olmayan üçüncü bir şahsı kastederken biz hu zamirini kullanıyoruz. Zamirin okunuşu ise şöyledir. Bir kelimenin sonunda zamir gelmiş ve bu zamirden önceki harfin harekesi de harekeli olarak bulunmuş ise yani bir zamir var. Tamam. Zamirin harekesi var. Tamam. Zamirden önceki harfin de harekesi var. O takdirde zamir okunur. Zamirin okunması demek şu anlama geliyor. Bir elif miktarı uzatılarak okunur. Şimdi örneklere bakarsak daha net anlayacağız. Bir ayrı zengin örneğimiz var burada görüyorsunuz. Burada kırmızı olarak yazdıklarımızın tamamı zamir. Şimdi arkadaşlar, kırmızı renkte yazılmış olan zamirlerin hepsinin harekesi var mı? Hepsinin harekesi var. Güzel. Bu zamirlere şimdi dikkatlice bir kez daha bakın. Zamirden önce gelen harfin harekesi var mı? Evet. Hepsinde var. İnnehu derken ilk örneğimizde H'den önce gelen nunun harekesi üstün İkinci örnekteki bihi derken h'den önce gelen, zamirden önce gelen b'nin harekesi esre, ve lehu derken e, zamirden önceki lamın harekesi üstün. Yani bütün örneklerde kırmızı renkle yazılmış olan zamirlerden önce gelen tüm harflerin harekesi var. İ de ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Eğer zamirden önceki harfin harekesi varsa biz bu zamirleri bir elif miktarı çekerek uzatacağız demektir. Şimdi uygulamalı olarak görelim. İnnehu Bakın bunu şöyle okumuyoruz. İnnehu Kesmiyoruz. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Şimdi ben bu zamirlerin tamamını bir elif miktarı uzatarak okuyacağım innehu dihi ve fi rabbihi şerruhu ma lehu a'indehu bakın biz bunları şöyle okumuyoruz innehu dihi ve fi rabbihi şerruhu ma lehu a'indehu Hayır, girelim miktarı uzatarak okuyoruz bu zannileri. Bir kez daha okumak istiyorum. Innehu doğrusu bu. Innehu bu yanlış. Bihi doğrusu bu. Bihi hayır bu yanlış. Velehu bu doğru. Velehu bu yanlış. fi rabbihi bu doğru fi rabbihi bu yanlış. şerruhu doğru şerruhu yanlış. mâ lehu, doğru mâ lehu, yanlış. indehu doğru indehu yanlış. Gördünüz, bir elif miktarı çekerek okuduğumuz zamirler doğru, ancak bir elif miktarı çekmeyerek okumuş olduğumuz zamirler ise yanlış. Ancak, Kur'an-ı Kerim'de bulunan şu iki kelime zamir olmadığı için aslında zamir olsalar bunlar da uzatılarak okunacak. Ama bunlar kelimenin aslından zamir olmadığı için bir elif miktarı uzatılarak okunmazlar. Bu iki kelimeyi parantez içine aldım. Hatta zamir gibi algılayabilirsiniz diye sondaki H'leri kırmızıyla işaretledim. Kırmızı renkte yazdım. Demek ki bu kırmızıyla burada yazmış olduklarımız zamir değil. Buradaki Hu kelimeleri veya Hi kelimesi kelimenin aslından. Bundan da Kur'an-ı Kerim'de üç ayeti kelimede geçiyor bu kelimeler. İlki Alap suresi 15. ayet diğeri Ahzab suresi 60. ayet Sondaki ayetimiz ise Hud suresi 91. ayeti kerimede geçiyor. Şimdi bu ayeti kerimeleri de okuyalım bakın. Biz burayı uzatarak okumayacağız. Çünkü buradaki kırmızı renkte bu ayetlerin içinde geçen ve kırmızı olarak yazdıklarımız zamir değil. Bunlar kelimenin aslından. Onun için buraları uzatmayacağız. Bir elif miktarı çekerek okumayacağız. Okuyalım şimdi. Bismillah kelâ le illem yente le nesfa amm bin nasye evet ikinci ayeti kelimemize geçelim لَا إِلَّمَّا يَنْتَهُوا الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ Üçüncü ne filmmedineilen geçelim aluya şu ay bu me ke on ne ayım o kefin yalan rakifin zayıf ve namla rahbukla rujmana k ve ma anta alima ve namla علينا evet İşte bu ayetlerde geçen ve kırmızıyla yazmış olduğumuz harfler zamir olmadığı için çekilmezler dedik. Zamirlerden önce gelen kelime harekeli değil de sakin olarak gelirse yani hareketsiz ve cezimli olarak gelirse o takdirde bu zamir olan harf uzatılarak okunmaz. Hemen örneklerimize bakalım. Mavi renkte yazmış olduğumuz zamirleri görüyorsunuz. Bakın mavi renkte. Burada mavi olarak yazılanların tümü zamir. Ama mavi olarak yazılan zamirlerden önceki harflere bakın. Hepsi daha net anlaşılsın diye zamirlerden önceki harfleri de bakın kırmızıyla yazılmış olan tüm harflere bakın. Hiçbirinin harekesi yok veya sakin olarak gelmiş. Yani cezimli olarak gelmiş. Demek ki zamirlerden önce gelen harf harekeli olmazsa sakin olursa yani bu hareketsiz olursa veya cezimli olursa bu takdirde bu zamirler bir miktarı uzatılarak okunmazlar. Evet. Şimdi okuyalım örneklerimizi. Beş tane örneğimiz var. Aleyhi İleyhi Fihi ye Yehudhu Bakın bunları şöyle okumuyoruz. Aleyhi Hayır bu yanlış. Aleyhi Bu doğru. Çünkü zamirden önce gelen harfin harekesi burada cezimli, sakin dolayısıyla uzatmıyoruz. İkinci örnek İleyhi yine zamir gelmiş. Zamirden önceki harf cezimli, sakin dolayısıyla uzatamıyoruz. Üçüncü örneğimiz Fihi Bakın burayı şöyle okumuyoruz. Fihi Hayır bu yanlış. Uzatamıyoruz çünkü ya harfi var harekesiz sakin olarak gelmiş Dolayısıyla uzatmadan okuyacağız. FİHİ yer örneğimiz TEBEŞŞİRHU örneği. Burada da yine e, Ra harfinin sakin olduğunu görüyorsunuz zamirden önce gelen. Dolayısıyla uzatmıyoruz. TEBEŞŞİRHU Son örneğimiz YAKHUDHU. Yine orada da zamirden önce gelmiş olan Z harfinin harekesi yok. Cezimli olarak, sakin olarak gelmiş. Bu takdirde zamir uzatılmadan okunur. Okuyalım. Ye huduhu. Ancak arkadaşlar burada da bir noktaya işaret etmemiz gerekiyor. Furkan suresinin 69. ayeti kelimesinde geçen ki bu ayeti kelimeyi hemen alttaki satıra aldık görüyorsunuz. Oradaki fihi kelimesi sadece burada ama. Burada geçen fihi kelimesi uzatılarak okunur. Bu da sadece Kur'an-ı Kerim'de bu ayeti kerimeye mahsus. Başka bir yerde geçmiyor. Hemen ayeti kerimeye bakın. Kırmızı olarak zamiri işaretlemişiz. Zamirden önce sakin olarak hareketsiz olarak ya harfi gelmiş mi? Gelmiş. Aslında bizim buradaki zamiri uzatmamamız gerekiyor. Ancak sadece Furkan suresinde geçen bu zamiri biz uzatarak okuyoruz. Ayet kelimesini okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> ve fihi Bakın uzatıyoruz. Ve yuhludu fihi Burayı şöyle okumadık bakın ve yahludu fihi muhana bu yanlış diyelim miktar uzatacağız ve yahludu fihi muhana arkadaşlar konumuzu özetleyecek olursak zamirden önce gelen harfin harekesi var ise zamir bir elif miktarı uzatılarak okunur yok zamirden önce gelen harfin harekesi yoksa sakin ise bu ister harekesi olmayan bir harf olabilir, isterse cezzimli bir harf olabilir. O takdirde zamir uzatılarak okunmaz. Fakat istisna dışı olan bir yer var. Onları zaten